1242 numaralı konu Abdullah bin Mesud ve Muaz bin Cebel'in cemaat hakkındaki sözleri. Evet Abdullah bin Mesud şöyle diyor: Kim ki yarın Müslüman olarak Allah'a kavuşmak istiyorsa şu namazlarını doğru kılsın. Nerede ezan okunursa orada eda etsin. Çünkü Hazreti Peygamber'in belirttiği hidayet yollarından biri de cemaatle namaz kılmaktır. Cemaata gelmeyerek evinde namaz kılan kimseler gibi namazları evde kılmaya alışkanlık haline getirirseniz Hazreti Peygamber'den kalan bir sünneti terk etmiş olursunuz, o zaman da şaşkınlığa düşersiniz, güzelce abdest alıp mescidlerden birisine gitmek için evinden çıkan hiçbir kimse yoktur ki, Allah ona attığı her adım için bir sevap yazmasın, derecesini yükseltmesin ve bir günahını silmesin, hatırlıyorum ki, bizden münafıklığını herkesin bildiği kimselerin dışında hiç kimse cemaattan geri kalmazdı, adam, iki kişi tarafından ayakları yerde sürünerek getirilir ve safın arasına durdurulurdu.